Şeytanın rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Salatu ve selamu aleyke ya seyyideli evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi ya Rabbil alemin. Allah'ın el-ef'alul husnasını anlamaya çalışıyoruz hep <gülüyor> beraber. <gülüyor> Allah'ın <'ın gülüyor> Allah muamelesini elbette ki insanı ilgilendiren Özel olarak ona yaptığı muamele, bir de bütün kainata, varlığa yaptığı muamele hepsi insan içindir, insandan dolayıdır. Sorun insandadır. Deprem olduysa sorun insandadır. Fırtına koptuysa sorun insandır. İnsana göre varlığa muamele ediyor. Allah kulundan bir şey istiyor, kulluk istiyor. Buna beraber kulluğu öğretiyor yalnız. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, kulluğu, hayatı öğretiyor. Ama kul Rabbini dinlemeyince, kendi kendine hem kendine bir mana verir, hem varlığa başka bir mana verir, dünya hayatına başka bir mana verir. Buna beraber, Ahireti de ister, kabul eder ve ister. Ama eğer Allah cennete koşun dediyse, koşmayanlar cennete varamaz. Bu kesin böyledir. Hep imani anlattık biliyorsunuz. İnanmak iman değildir dedik. Bunu düzeltmek lazım. İman Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmektir. Bununla beraber seven, kurban eder, kurban olur. Bunu net olarak biliyoruz. Rabbimiz bize öğretmiş. Kim bunun dışında, Allah'ın söylediğinin dışında bir şey söylediyse, o yalan söylemiş, o yalancıdır. Ya da yalancılara uyuyordur. Yalancıları kabul etmiştir. Aynı şey ibadet için geçerlidir, ibadet için. Namaz, müminin miracıdır. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunu bilmeyen hiçbir mümin yoktur. Ama namaz miracı oluyor mu? Olmuyor. Buna beraber öyle buyurdu Allah. Namaz sizi her türlü aşırılıktan, fehşadan alı koyar. Adı koyuyor mu? Görüyor muyuz? Yani bakıyoruz. Aşırı demek her türlü aşırılık. Her türlü aşırılık buyurdu. Denge nedir? Denge, Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Ondan başka denge olmaz, bir kul için. Allah'ın yeryüzündeki halifesi için bundan başka bir denge olmaz, denge yoktur. İnsan kendi kendine ben dengedeyim diyemez. Eğer kamil manada rahmet ediyorsa, mağfiret ediyorsa, ikram ediyorsa, Af ediyorsa yardım ediyorsa, iyilik yapıyorsa, güzellik yapıyorsa, hidayete vesile oluyorsa, cennete davet ediyorsa, hayır oluyorsa, nimet oluyorsa doğrudur. Dengededir. Namaz, onu her türlü aşırılıktan alıkoymuş ve dengeye koymuştur. Hepimiz bunun şahidiyiz. 50 sene boyunca bakıyoruz, namaz kılmış, bütün hayatı boyunca namaz kılmış ama bir dengeye Görülmüyor üzerinde. 50 sene önce neydi ise gene öyledir. 20 senedir namaz kılıyor. 20 sene önce neydi gene odur. Namaz ona bir şey vermemiş. Allah'ın bütün ibadetlerden bir gayesi var. Gaye, bir amaç var yani. Yapılan bütün ibadetler bir araç. Onu bir yere taşıması içindir. Taşımadıysa araç vazifesini yapmamış. Hiçbir işe yaramamış demektir bu. Orucun bize neyi vermesi gerekir? Takvayı vermesi gerekir, takva. Allah öyle buyurdu. Takvaya eresiniz diye, müttaki olasınız diye. Takva, Allah'a karşı sorumluluğunu bilmektir. Sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Sadece Allah'a karşı değil, takva, müttaki. Hem Allah'a karşı sorumluluğunu biliyor, kendine karşı sorumluluğunu, yani kulluğunu biliyor, bütün insanlara karşı sorumluluğunu biliyor, ailesine karşı biliyor, anasına, babasına karşı biliyor, çocuğuna karşı biliyor, komşusuna karşı biliyor, varlığa karşı biliyor. Sorumluluğunu biliyor. Biliyor ve gereğini yapıyor, yerine getiriyor. Takva, takvali insan, mütaki, veli, Allah'a dost, Allah'a yakın, Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde de tecelli etmiş, Allah'a yakın, mukarrabun ve Allah'a dost. Orucun bunu kazandırması gerekir. Öyle bir kendine hakim oluyor ki, Rabbim ne dediyse o diyor çünkü. Bu bütün ibadetler için böyledir. Ama anlamadığımız bir şey var. Yani ümmet olarak anlamadığımız bir şey vardır. O da namazın farz olduğunu biliyoruz. Kılınması gerektiğini biliyoruz. Bu bütün ibadetler için böyledir. Ama bize ne kazandıracağını, neyi kazandırması gerektiğini hesaba katmıyoruz. Namazı kıldık, oldu diyor. Tamamdır. Orucu tuttuk, aç kaldık, oldu diyor. Tamam, tuttun, yaptın diyor. Aynı şekilde haca gidiyor, gittin geldin diyor. Allah'ın emrini yerine getirdin. Ama Allah sana bir şeyi kazanmanı istiyor. Yani insanlığı kazanmanı istiyor. Hazreti insan olmanı istiyor. Cennete yürüyüp koşmanı istiyor. Yaklaşmanı istiyor. Gönlünün cennet olmasını istiyor. Hazreti insan olmanı istiyor. Bütün ibadetler imanı kemale erdirir. Bununla beraber insani kemale erdiriyor kulluğunu kemale erdiriyor onu hakikatine erdiriyor rabbine kavuşturuyor kavuşturmalıdır yoksa yoksa o sadece bir takriten ibaret kalmış Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi eğer namaz her türlü aşırılıktan ali koyup dengeye koyuyorsa seni bu durumda onun bir gayesi var Allah'ın bir muradı var yani ondan Buna beraber namazı ikame edin. Orta namazına da dikkat edin. Yani her iki namaz arasında Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Rabbinin huzurundasın. Hayati mümin ve Müslüman olarak yaşaman gerekir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek bizi mümin yapmaz. Eğer hayatı yaşarken Gönül itibariyle bununla beraber dilimizle, gönlümüzle, halimizle, tavrımızla, işimizle eğer kul olmadıksa işlerimiz mümin ve müslüman değilse, mümince, müslümanca değilse biz müslüman değiliz. Biz mümin değiliz. Yani hem düşüncemizin, fikrimizin, konuşmamızın, gönlümüzün, işlerimizin mümin ve müslüman olması gerekir ibadetlerin bize bunu kazandırması gerekir. Ama elbette ki gayemiz kimseyi eleştirmek ya da yermek değildir. Ama hepimiz buna şahidiz ki bu böyle olmuştur. Dışarıdan biri baktığında eğer bu Müslümansa ben Müslüman olmam diyor. Bu mümin ise kesinlikle ben mümin olmam. Bu dini kabul etmem diyor. Haklı midir? Tabii ki haklıdır. Çünkü mümini, Müslümanı görmüyor. Bir takım hareketler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Kendine göre dini şeyler yapıyor. Allah'ın emrini yerine getiriyor ama, ama onda insan olmak yoktur. İnsan olamamış. İnsan olmayan Müslüman olur mu? Mümin olur mu hiç? Allah öyle buyurdu. Dini yalanlayanı gördün mü? Ona veil olsun. Yazıklar olsun. Yeri cehennem. Evet, veil deresi. Cehennemdeki bir derenin ismidir. Yetimi itip kakar. Fakiri doyurmaz, doyurmaya teşvik etmez, yardım etmez, ikram etmez. Yani bu namaz kılmış namazı ona bir fayda vermemiş dedi. Eğer günde 5 vakit biri Allah'ın huzurunda durduysa, Rabbine ben sadece senin abdini'm ve ben seni istiyorum dediyse, sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin dediyse, mülkün maliki, din gününün sahibi maliki sensin dediyse, ben kendine, kendisine nimet verdiğin kullarla beraberim, onların yolunda yürüyorum dediyse, Hazreti insan olma yolunda, onlarla beraber onların kazandığı nimeti, kazanmak için sana koşuyorum, sana firar ediyorum dediyse böyle biri hayati mümince ve müslümanca yaşar. Eline de dikkat eder, diline de dikkat eder, gönlüne de dikkat eder, aklına da dikkat eder, her şeye dikkat eder. Allah'ın huzurunda olduğunu biliyor. Birazdan bir daha huzura çıkacağını biliyor çünkü. Evet. Bütün ibadetlerden bir gaye var. Allah'ın bir muradi vardır. İbadetin kendisi gaye değildir. İbadetin kendisi Allah'ın muradi değildir. Evet. Nedir muradı? O ibadetle kazanacağı bir şey vardır. Kazanması gereken bir şey vardır onunla. Eğer bunu anlamadıysa, Gaye, ibadet yapmaktır. Dediyse, Allah, insanı ibadeti için yaratmamış. Ne için yaratmıştı? Avdolsun diye, aşık olsun diye, Rabbini istesin diye, Rabbiyle olsun diye, Rabbinin güzeli üzerinde tecelli etsin diye, Rabbine yeryüzünde halife olsun diye. O söyledi. Gece gündüz ibadet yapmış, öyle farz edelim. Namazını kılıyor, orucunu kılıyor, hatta kapıp gece namazı kılıyor, tesbih elinde zikrediyor, salavat okuyor. Ama Hazreti insan olamamışsa, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmemişse, Allah'a avd olmamış, aşık olmamış, Rabbini isteyemiyorsa, evet, bununla beraber her şeyi ona kurban edemiyorsa, Resulullah Efendimize benzememişti. Ahlakı onun ahlakına benzememişti. Resulullah Efendimizin güzelliği onun üzerinde tecelli etmemişti. Şimdi bu ibadet yapmış mıdır? Allah onu ibadet yapmış olarak kabul eder mi? Etmez. Neden etmiyor? Kendisi etmemiş orayı. Esseydi üzerinde görünürdü zaten. Allah onun üzerinde görüneni kabul eder. Nasıl olmuşsa onu öyle kabul eder. Onun değişmesi gerekir. Onun büyümesi gerekir. Hayat bir yolculuktur. Bununla beraber istesek de istemesek de bu yolculuğu yapıyoruz. Yürüyoruz. Her gün bir adım daha ahirete yaklaşıyor. Bir adım dünyadan uzaklaşıyoruz. Bu bir yolculuk. Bu yolculuğun bir sonu var. Nedir sonu? Ölüm. Allah gel dediğimi gidiyoruz. Evet, Allah diriltir ve öldürür dedi. Dirilten de odur, öldüren de odur. Diriltmişse, öldüreceksa bu ikisi arasında ondan bir şey istiyor. İstediği şey onun içindir. Onun kazanması içindir. Buna beraber Allah'ın bir muradı var. Bir de kendisi için istiyor. Allah'ın rızasını gözeterek dedi. Rabbinin veçhini, cemalini dileyerek, dedi. Cemalimi sana göstermek istiyorum, diyor. Senden razı olmak istiyorum. Benim istediğim gibi bir kul olmanı, bununla beraber, senden razı olmak istiyorum. Cemalimi sana göstermek istiyorum. Seni huzura almak istiyorum. Seni sana tanıtmak istiyorum. Sana evet kendimden, ruhundan nefretliyim, hakikati evet, görmeni, yaşamanı, tatmanı, o olmanı istiyorum. Eğer bunu anlamadan öyle olmuş. Şimdiye kadar öyle olmuş. Ama hep beraber ne yapmamız gerekir? Rabbimizi dinleyip Yanlışları düzeltmemiz gerekir. Eksikleri tamamlamamız gerekir. Nasıl ki iman inanmak değildir dediysek Allah söylüyor bunu. Artık hepimiz bunu biliyoruz. Allah'ın Resulü söylüyor onu. Aynı şekilde ibadet de Amaç değildir. İbadet araçtır. Kul olmanın aracı. Ne diyoruz? İslam dini hayat dinidir. Kur'an hayat kitabidir. Bu durumda hayatımızın her anında Allah'ın mügahyile Kur'an'a uymak ki kitabı olsun. Bununla beraber bütün ibadetler de öyledir. İbadetleri yaptığımızda hayatımızda bir değişikliğin olması gerekir. İbadetimizin bizi büyütmesi gerekir. Olgunlaştırması gerekir. Allah'ın güzelliğini bize kazandırması gerekir. Bizi kendi hakikatimize yaklaştırıp o gönül yolculuğunu yaptırması gerekir. Yaptırmadıysa ibadeti taklid etmiş. İbadetten Allah'ın muradının bu olduğunu söylüyor. Namaz kıl demiş, kıldım. Ne oldu kıldın? Yani bir şeyi yaparken neyi kazanacağını bilmezsen onu kazanamazsın. Yapmazsan, neyi kaybedeceğini bilmezsen kılsan bile onu kazanamazsın ya da kaybedemezsin. Allah her neyi emrettiyse o olmazsa olmaz olandır. Sadece namazı kılmak yetmiyor. Bir de ikisi arasında Allah'ın huzurunda durması gerekir. Allah'ı unutunca ne olur? Gaflette olur. Gafil olur. Evet. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona onu unutturur dedi. Kendimizi unutmuşuz. Onun için ben kimim sorusuna cevap vermemiz gerekir. Kendimizi kendimize hatırlatmamız gerekir. Unutursak bilelim ki Rabbimizi Unuttuğumuz içindir. Rabbimizin Yakınlığını tatmamız gerekir. Evet. Dirilten odur, öldüren odur. Onunla dirilmemiz Gerekir. Onsuz Öldük, ölüyoruz. Onsuz Rabbimizi unuttuk, kendimizi de unuttuk Öldük kendini unutan, Rabbini unutan diri midir? Ölüdür. Ölmüş. Ölmüş haberi yok. Manevi olarak ölmüş haberi yok. Rüzgarda sadece savruluyor. Rüzgar hangi taraftan eserse böyle çerçöp gibi savruluyor. Ama mümin Rabbine koşandır. Nereye koştuğunu bilendir. Allah sirati müstakime davet ediyor. Resulullah Efendimiz'e öyle buyurdu. Sen sirati müstakim üzeresin. Sen nur saçan bir kandilsin. Allah'ın izniyle nur saçan bir kandilsin dedi. Etrafını aydınlatıyorsun. İnsanlığı aydınlatıyorsun. Neyle aydınlatıyor? Konuşarak değil. Zaten Allah'ın ayetlerini okuyor. Onu zaten saçıyor. Üzerinden saçıyor. Ahlakından. Sen azim bir ahlak dedi. Azim bir ahlak. Allah hiçbir peygambere bu kelimeyi kullanmamış. Evet, Resulullah Efendimiz'e dedi, Rahimsin dedi. Ama evet, diğer peygamberler için de Hz. İbrahim'e sen dedi. Eyüp aleyhisselam için sabreden bir kul dedi. Nuh aleyhisselam için şükreden bir kul dedi. Ama hiçbirine sen azim bir ahlak üzeresin demedi. Azim bir ahlak. Azim Allah'ın ismidir. Azamet. Büyük. Kimdir büyük olan? Allah'tır. Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Güzelliği nur saçıyor. Allah'ın güzelliğini saçıyor. Hayatı yaşarken evet bütün ibadetlerde gaye, amaç kazanmaktır. Hayatı yaşarken kazanmaktır. Yani hazreti insan olmaktır. Allah diriltir ve öldürür. Dirilten de, öldüren de Allah'tır buyurdu. Kıyamete ne zaman geleceğini bir tek Allah bilir. Yağmuru yağdıran O'dur, rahimlerde olanı bilen O'dur. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez, bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini, nasıl öleceğini bilemez. Muhakkak ki Allah, alim ve habir olandır. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan bir tek Allah'tır. Eğer insan yarın ne kazanacağını bilmiyorsa, nerede, nasıl öleceğini bilmiyorsa, neyin sahibidir? Bak kendisinin bile sahibi değildir. Yarın hiç kimsenin ne kazanacağını bilemez. Bu hem zahiri olarak böyledir, hem manevi olarak böyledir. Kar ederim derken zarar edebilir. Bununla beraber manevi olarak kazanırım derken kaybedebilir. Önüne nasıl bir imkanın geleceğini bilemez. Allah hepsini yazmıştır. Levh-i Mahfuz'da mevcuttur. Önümüze gelir. Kazanmak ya da kaybetmek bizim tavrımıza bağlıdır. Eğer ibadetlerimiz bizi Allah ile muhatap ettiyse, her anda Rabbimizin bizi imtihana tabi tuttuğunu anladıysak, Muameleyi ona göre yapar ve kazanırız. Yoksa onu unuttuysak, kendimizi unutmuşuz zaten. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla kazanma imkanı da yoktur. Eğer niyet Allah rızası için olmazsa, güzel yapsak kazanır mı? Hayır. Allah öyle buyurdu. Amellerinizden önce niyetleriniz Allah'a ulaşır. Senin niyetine bağlıdır. Eğer senin niyetin Rabbin ise, Rabbinin rızası ise, Rabbinin veşi ise, bu durumda niyetin doğrudur, yaptığın iş ibadettir. Ama böyle değilse, ameller niyete göre ise, güzel bir şey yaptın. Mutlaka senin orada bir gayen vardır, bir amacın vardır. İnsanlar benim için şöyle söylesin veya ben böyle olayım, beni böyle tanısınlar, ya da böyle olsa iyidir. Allah'tan hiçbir şey alamazsın. Onun için ayetleri okurken, Leyl suresinin başında Allah öyle buyuruyordu. Allah'ın vechini, cemalini, rızasını, zatini dileyerek yaptığınız işlerden başka, evet hiçbir işiniz ikrama layık değildir, nimete layık değildir, teşekküre layık değildir. ''Hiçbir şey kazanmış olmuyorsun, benden hiçbir şey alamazsın.'' dedi Allah. ''Layık olmadın, sen benim hesabımı yapmadın.'' diyor. Allah'ın vechini dilemek, cemalini dilemek, güzelliğini dilemek. Güzelliğini. Bu durumda güzellik bir kulun rabbi ile muhatap olurken cemaline şahit olmasıdır. Bir de kendi üzerinde, kendi gönlünün kendi gönlünde onun isimlerine güzelliğine şahadet etmesidir, görmesidir bunu. Önce kendi üzerinde göreceksin, görmen gerekir. Görünüyor mu? Elbette ki görünüyor. Bütün müminler üzerinde az veya çok görünür. Ama ibadeti yaparken, işi yaparken. Niyetinin ne olması gerekir? Rabbinin güzelliğiyle güzel olmak. O güzellikle Rabbine yakın olmak, dost olmak. Rabbine halife olmak, ayna olmak. Güzelliği üzerimde görünsün. Önce kendisi şahadet eder buna. O şahit olur. Buna şahit olmadan sen Rabbinin cemaline şahit olabilir misin? Olamazsın. Çünkü Ayna bozuk, gönül bozuk, görünmez orada, tecelli etmez orada. Doğruyu getiren, bir de o doğruyu doğrulayanlar, işte onlar mütaki olanlardır. Doğru, doğruyu getiren, evet Resulullah Efendimiz, bir de o doğruyu getiren ve o doğruyu doğrulamış olanlar, tasdik etmiş olanlar. Sadık olanlar, onlar müttakilerdir. Müttaki onlardır. Ne kadar Allah'ın vahyini doğruladınsa, bir de Allah'ın Resulünü doğruladınsa, yani ona tabi oldunsa, onun gibi olmaya çalıştınsa, o kadar müttakisin, o kadar Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiriyor. Bununla beraber kendine karşı, maklugata karşı sorumluluğunu yerine getirebiliyorsun demektir. Muttakı olmayanlar kimdir? Muttakiler sadıklardır diye Allah. Sadık olanlar muttakidir. Rabbini, Rabbinin kelamını tasdik edenler muttakidir dedi. Tasdik etmeyenler de yalancıdır. Resulüne tabi olmayanlar da yalancıdır. Kıyamet günü Allah inkar edenlere, hakikati örtenlere, Rabbinin ayetlerini yok sayanlara, görmezden gelenlere hitap eder, buyurur ki onlara, bugün Allah'ın size olan gazabi, sizin kendi nefsinize olan gazabından daha büyüktür. Herkes kendine kızıyormuş. İnsan kendi nefsine gazap ediyormuş. Nasıl böyle yaptın? Kendi kendine söylüyor. Nasıl Rabbine karşı geldin? Nasıl Rabbine itiraz ettin? Nasıl ben Rabbimden daha iyi biliyorum diyebildin? Kendine kızıyor. Tabiri caizse başını taşa vuruyor. Nasıl böyle kaybettim? Yani dünyanın neyine tenezzül ettim? Allah ne buyuruyor? Bugün Allah'ın gazabı sizin kendi nefsinize olan gazabından evet, daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrıldınız. İmana çağrıldığınız halde, Allah'a iman edin diye çağrıldığınız halde siz inkar ediyordunuz, yok sayıyordunuz, dinlemiyordunuz, yüz çeviriyordunuz. Evet. imana çağrıldığınız halde. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey iman ettiğini iddia edenler, ben müminim diyenler. Siz mümin değilsiniz. İman bu değildir. İman edin. Nasıl? Allah'ın buyurduğu gibi bunu bilmeyecek kimse var mıdır? Allah ne, ne dediyse o. Nasıl iman et dediyse öyle iman etmen gerekir. Nasıl itaat et dediyse öyle itaat etmen gerekir. Neye güzel dediyse, ona güzel demen gerekir, neye çirkin dediyse, ona çirkin demen gerekir, yoksa iman etmiş olmuyorsun. Dünyayı ne kadar sev dediyse, o kadar seveceksin, ahireti ne kadar sev, ne kadar tercih et dediyse, öyle seveceksin. Birbirinize nasıl muamelede bulunun dediyse, öyle yapacaksın. Nasıl yardım edin? Dediyse öyle yapacaksın. Birbirinizi nasıl koruyun, muhafaza edin? Allah'a davet edin, cennete davet edin, fedakarlık yapın? Dediyse öyle yapacaksın. Yoksa sen daha iyi mi biliyorsun? Öyle ya. Kabul etmiyorsan sen daha iyi biliyorsun. O zaman sen kul olmamışsın. Kul olmak böyle basit bir şey değildir. Kul olmak dünyanın en zor şeyidir. Bütün dünyayı sırtına alsan, taşısan, kulluk gibi ağır değildir. Rabbini dinlemek. Allah buyurdu ya ayet-i kerimede Efendimiz'e, gece kalk, evet, ayetleri tane tane oku, sana ağır bir yük yükleyeceğiz dedi. Ağır yük. Allah'ın vahyini yükleniyorsun. Rabbini dinliyorsun. Bu her mümin için bu böyledir. Rabbinin ayetlerini dinleyince, Kabul edince iman etmişse o ağır yükü yüklendi. O sorumluluğu yüklendi. Bu ona neyi taşı taşıtır? Göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı, yüklenmekten korktuğu, çekindiği, titrediği emaneti taşıman için sana güç ve kuvvet olur. Yoksa emaneti arkana atmışsın, taşıyamıyorsun. Yoksa yiyorsun. Din diye başka türlü anlıyorsun. Sana anlatmışlar, öyle kabul ediyorsun. Söyledim biraz önce. Namaz kıldın midir, bu Müslümandır. E bu cani bu adam. Cani. Adam kesiyor, adam öldürüyor. Cinayet işliyor, kardeşini öldürüyor. Bunun neresi Müslüman? Bu nasıl Müslüman? Namaz kılıyor, oruç tutuyor. Namaz kılmakla, oruç tutmakla kimse Müslüman olmaz. Önce insan olması lazım, insan. Önce iman etmesi lazım. İmanı yok bunun. İnsan olmaya daha karar vermemiş. Yani kul olmaya karar vermemiş. Birinin kulluğu ne kadarsa imani o kadardır. İnsanlığı da o kadardır. Dıştan görünen değil. Allah, evet, gönlümüze bakıyor. Onu açıklasak da, gizlesek de Allah onu biliyor. <gülüyor> Yani tek kelimeyle bu yaşadığımız din İslam dini değildir. Öyle söyleyeyim. Anlaşılsın diye. Bununla beraber eğer yaşadığımız din İslam değilse biz ne kadar Müslüman oluyoruz? Müslüman diye kime denir? Sahabeye denir. Evet sahabe. Onların dini İslam'di. Allah'a teslim olmuşlardı. Onun için yaşadıkları devre döneme ne deniyor? Asri saadet. Saadet asri. Daha doğrusu aşk asri. Aşk asri. Hepsi Rabbine aşık, Rabbini seviyor. Rabbinin yolunda her şeyine kurban ediyor, canını kurban ediyor. Allah onlardan razıdır, onlar Allah'tan razıdır dedi. Allah yolunda bir ve beraber olmuşlar, Allah'ın vahyini taşıyorlar. dertleri, gayeleri, Allah'ın rızası, ebedi hayatlarıdır. İşte Müslüman, işte Mümin, işte müttaki, budur, böyledir. Bizimki namaz Müslümanı, oruç Müslümanı, hac Müslümanı yapmış diyor, tamamdır. Yani sen bunu yaptın diye İnsan mı oldu? Hayatı yaşarken insanlığını göstermen gerekir. Alemlere rahmet olman gerekir. Nimet olman gerekir. Hidayet olman gerekir. Cennet olman gerekir. Hayır olman gerekir. Güzellik olman gerekir. İnsan sarp yokuşu aşamadı dedi Allah. Sarp yokuş nedir? Fakire yedirmek, yetime yedirmek, yoksula yedirmek, içirmek, yardım etmek en zor anda, en zor günde... Evet. Kardeşini kendi nefsine tercih etmek. Evet. Say gitsin. Hepsi. Ne ki ona zor geliyor, o onun için sarp yokuştur. Aşamadıysa ne oldu? Aşamadıysa yokuş bu. Aşağıda cehennem var. Cehenneme yuvarlandı. Bunun sebebi insanın ben demesinden kurtulamamasıdır. Ben demekten kurtulamıyor. Allah diyen Allah diyemiyor. Yani Allah seninle olursa, Allah seni severse, seninle beraber olursa, senin kazanamadığın bir şey var mıdır? Var mı gerçekten? Ama o seninle olmazsa, sen onun sevgisini kaybettinse, sen onu kaybettinse, sen onu unuttunsa, kendini unuttunsa, kazanacağın bir şey var mıdır? Kazandığın bir şey olabilir mi? Niye o kadar kendinle uğraşıyorsun? Niye o kadar ben deyip ne yapacağım, nasıl olacak, ne olacak deyip uğraşıyorsun? Niye bunu söylüyorum? Ramazanın sonuna yaklaşıyoruz. Yürümemiz lazım. Kendimizden, benliğimizden, nefsimizden kurtulmamız gerekir. Kurtulup Allah dememiz gerekir. Yani ben dedikçe, şimdiye kadar ben dedik, ne kazandık? Bence dedik, bana göre dedik. Her ben dediğimizde kendi nefsimizi kastettik. Bununla beraber şeytanın nefsimize verdiği vesveseyi kastettik. Şeytanın söylediğini kastediyoruz. Allah'ın vahyini kastetmediysek bu durumda Allah'ın bize nefrettiği ruhu kastetmediysek ben derken hayali, vehmi bir beni bir varlığı kastediyoruz. Şeytanın ona verdiği vesveseyi kast ediyoruz. Niye Allah kıyamet günü şeytanlı ona bağlayın, cehenneme atın dedi? Dünyada beraber olmuşlar, arkadaş olmuşlar, dost olmuşlar, bir olmuşlar. Bir. Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytanın dostluğunu kabul etmiş. Allah öyle buyurdu. Bu ne kötü bir değişmedir. Neden acaba Allah demek o kadar zor geliyor insana? Namaz kılarken, namaz müminin melacıidir, saf Allah demesi gerekir namazda. Bak o kadar ağır geliyor ki namaz kılamıyoruz. Namazı kılamıyoruz. Niye? Namazda Allah diyoruz ya. Ben demekten kurtulmamız gerekir. Kurtuluyoruz ya ondan. O sadece bir eğilip doğrulmak değildir. Şeytan ne yapar eder? Ben diyor sıkılıyorum orada. Yani beni yok sayıyorsun. Arkadaşım olan nefsini yok sayıyorsun. Ben diyor orada sıkılıyorum. Sıkma beni diyor beni. Yani olmasa olmaz mı? Bir şey olmaz diyor yani. Olmazsa olur mu? Olmazsa olmaz. Namaz dinin direği, namaz müminin miracı. Namaz, kurum, Allah ile baş başa oruşudur. Ona imanını, aşkını, muhabbetini, abdiyetini arz etmesidir. Ben senin abdunum, ben seni istiyorum demesidir. Aşık, maşuk, maşukuna, sevdiğine, sevgilisine, seni seviyorum, Demeyi istemez mi? Bu cevabı ondan almayı istemez mi? Kul Allah'a ya Kenabdu ya Kenestain derse alacağı cevap nedir? Ben de senin Rabbi. Alhamdulillah. alemin dedin zaten önce de. Sen benim her zerremin Rabbi'sin dedin ona. Her şeyin Rabbi'sin, her zerremin Rabbi'sin dedin. Övülmeye layıksın. Layık olan sensin. Övmeye de layık olan sensin. Ben senin övdüğün gibi olmak istiyorum. Sevdiğin gibi olmak istiyorum. Övgüne layık olmak istiyorum. Diyorsun. Kıyamet günü kaybedenler dediler ki, derler ki Rabbimiz bizi iki sefer iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Acaba şimdi bizim için bir çıkış yolu var mı? Acaba kazanma imkanımız var mı? Bize bir imkan versen. İki sefer öldürmek, iki sefer dirilmek ölüyken, yokken, bir damla suyken evet dirilti. Sonra öldürdü. Sonra bir daha diriltti. Bir de manevi olarak öldü. Bitti. İki sefer öldü. Allah ne buyurur onlara? Sizin halınız budur, durumunuz budur. Bu böyledir. Çünkü vahid olan Allah'a davet ediliyordunuz, bir olan Allah'a davet ediliyordunuz. Ama kabul etmediniz, kabul etmiyordunuz, bir olan Allah'ı kabul etmiyordunuz. Ama ona şirk koşulduğunda, şirkle beraber olduğunda hemen iman ediyordunuz. Şirki seviyordunuz. Bak Allah'a iman ediyor ama şirkle beraber. Artık hüküm Ali ve kebir olan Allah'ındır. Şirkle beraber nasıl iman ediyor? Evet. Allah mülkün sahibidir ama ben de kendi sahibim. Kendim hakkındaki kararları, hükümleri ben veririm. Benim için neyin hayır olduğunu ben daha iyi biliyorum. Neyin daha güzel olduğunu ben daha iyi bilirim. Evet, Allah böyle yap demiş ama bence böyle değil de başka türlü benim için daha güzeldir. Daha hayırlıdır. Nefsini ona şirk koştu, aklını, ilmini, iradesini Allah'a şirk koşuyor. Allah'ı da kabul ediyor. Ama bir olan Allah'a davet edilince Allah birdir. Hüküm sahibi O'dur, emir sahibi O'dur. Dediğinde O'nu kabul edemiyor. Dirilten ve öldüren O'dur. O bir işin olmasına hükmettiğinde O'na sadece ol der, O da... Hemen olur. Olur, olmaya başlar. O bir şeye ol demeden bir şey olmaz. Onun ol demediği hiçbir şey yoktur. Herkes için bu böyledir. Ol demediği hiçbir şey yoktur. Neye göre ol diyor? Elbette ki kulun kazanmasına göre ebediyen kazanmasına göre, Hazreti insan olmasına göre ol demiştir ve işler onun önüne öyle gelir. Muamele öyle gelir. Veli olan Allah'tır. Yoksa onlar Allah'tan başka veliler mi ediniyorlar? Ölüleri dirilten O'dur. O her şeye kadir olandır. Eğer biri Allah'ı veli edinirse, Allah ile diri olur. Onun dışında veliler edinirse, onlarla beraber ölür. Onun için Allah öyle buyurdu. Sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir. Bunun dışında kendimize veliler edinirsek, onlarla beraber ölürüz. Yani imanımızı kaybederiz. Rab'imizin vahyinini işitemez oluruz. Anlamayız. Anlamaz oluruz. Allah eğer aklınızı sonuna kadar kullanın dediyse bu durumda aklı kullanırken nerede kullanması gerekir? Allah'ın vahyinini anlamada, peygamberini anlamada, kendini anlamada, tanımada kullanması gerekir. İbadetlerini yaparken, kulluğunu yaparken, neden, niçin diye sorması gerekir. Ben bunu yap, bu işi yapıyorum, bu kulluğu yapıyorum, bu ibadeti yapıyorum. Neden yapıyorum diye sorması lazım. Kime soracak? Allah'a soracak. Resulüne soracak. Bu bana ne kazandırır? Yaparsam ne kazanırım, yapmazsam neyi kaybederim? Bunu öğrenmesi lazım. Namaz için öyle buyurdu Resulullah Efendimiz namazı olmayanın miracı olmaz. Miracı olmayanında namazı olmaz. Namazın bizi huzura taşıması gerekir. Huzurda durdurması gerekir. Orucun bize takvayı vermesi gerekir. Rabbimize, Rabbimizin vahyine şükrü vermesi gerekir, şükrettirmesi, hamdettirmesi gerekir. Bize Allah'ın kelamını vahyini sevdirmesi gerekir. Ayetleri okurken o, ay o ayetlerin bize iman vermesi gerekir. Yoksa ezbere okuduk. Hafız olduk okuyoruz. İman yok. Okuyoruz iman vermiyor. Sen yanlış yapıyorsun. Hani Allah'ın ayetleri okunduğunda imanın artması gerekirdi. Bak imanı artmamış. Eğer senin bu okumanla iman artmış olsaydı, Allah'ın muradı gerçekleşmiş olsaydı senin şimdi dağlar gibi imanının olması gerekirdi. Senin imanın bir şehri aydınlatması gerekirdi. Ama bakıyoruz ki senin ağzını bile aydınlatmamış. Ağzınla okuyorsun, onu bile aydınlatmamış. Evet. Hala dilin Rabbine karşı yalan söylüyor. Hala küfür kelime kullanıyorsun. Bak hiç ağzını aydınlatmamış. Bırak etrafını, bırak gönlünü. Her nefis ölümü mutlaka tatacaktır. Biz sizi şerle de, hayırla da mutlaka imtihan ederiz. Dönüşünüz bizedir. Allah her hayırla da şerle de ne yapar? İmtihana tabi tutar. Hayırla şeri doğru anlamak gerekir. Hayır bizi Rabbimize yaklaştırandır cennete yaklaştırandır. Bizi, bize, hakikatimize yaklaştırandır. Şer tam tersidir. Şer hayrın tersidir. Ne ki bizi Allah'tan uzaklaştırıyor, şer O'dur. Şer yoksa bizim zannettiğimiz böyle zahiri şeylerde değildir. Şer, senin için şer olmuş. Öteki, öteki imtihan. <gülüyor> İmtihana tabi tutarken, eğer Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi imtihana cevap verirsen, şer senin için hayır olur. Hayır senin için hayır olur. Nimet gelmiş, şükrediyorsun, gereğini yapıyorsun, kazanıyorsun. Musibet gelmiş, aynı şekilde sabrediyorsun, boyun büküyorsun. Rabbim bana muamelede burun diyorsun, güzel yapıyorsun, bir daha kazanıyorsun. Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam müminin haline şaşılır. Allah bir nimet verdiğinde şükreder, gereğini yapar, kazanır. Bir musibet verdiğinde, bir şer geldiğinde onu şer dediği yani geldiğinde sabreder, kazanır. Her halükarda sürekli kazanıyor. Sürekli Rabbine koşuyor. Sürekli Rabbine yaklaşıyor. Eğer mümin değilse tam tersidir. Nimet geldiğinde şükretmez. Rabbinden bilmez, gereğini yapmaz, musibet geldiğinde ne yapar? İtiraz eder, isyan eder, feryat eder, küfre girer. Azap üstüne azap. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız diye, hanginiz güzel olursunuz diye. O aziz ve gıfır olandır. Magfiret eder. Güzel yap, Sen biraz güzel yapmaya çalış, eksikleri tamamlar, yanlışları magfiret eder. Çünkü o azizdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref ona aittir. Şerefini, kuvvetini ondan alırsın. O sana yardım eder. Sen yeter ki güzel yapmaya, güzel olmaya çalış. İnsanın, daha doğrusu nefsin bir bahanesi vardır. Nedir bahanesi? ''Yapamam, edemem'' bahanesi. ''Gücüm yetmiyor'' bahanesi. Allah'a başka bir yönden itiraz ediyor. Yani yapamayacağım bir yükü Allah bana yüklemiş diyor. Geçemeyeceğim bir imtihana beni tabi tutmuş diyor. Evet, ne yapıyor? Rabbini zalimlikle suçluyor, haberiyor. yok. ''Yapamam, edemem'' demek bu demektir. Ne demek? Nasıl yapamıyorsun? Neyi yapamıyorsun? Yani sen Rabbine boyun bükemiyorsun, öyle mi? Ben senin kurunum deyip başını secdeye koyamıyorsun. İtiraz etmeden yapamam diyorsun, öyle mi? Sen, yani kurun kendi nefsine sorması gerekir. Sen ne zamanla beri böyle ilah olmuşsun? Bu ilahlığı kim sana verdi böyle? Nasıl yani kur olamam? Nasıl Allah'ın emrini kabul edemem diyorsun? Nasıl Allah'ın bu işini beğenmedim diyorsun? Ya da nasıl ben ondan daha iyi biliyorum diye biliyorsun? Nasıl yani? Yani bunu kim sana söylüyor? Kim söylemiş olabilir sana? Yapamazsın, edemezsin diye kim söylemiş olur? Şeytandan başkası değildir bu. Şeytanı dinleyen Şeytan'ı arkadaş olur, Rabbini dinleyen Rabbine dost olur, veli olur. Bunun başka bir izahı var mıdır? Başka bir açıklaması olabilir mi? Allah'ın net olarak anlatmadığı bir şey olabilir mi? Herkes kendini hesaba çekmelidir. Ben kul oldu mu, olmadım mı? Ben kul olmayı kabul ediyor muyum, etmiyor muyum? Ben Rabbime iman etmeyi kabul ediyor muyum, etmiyor muyum? Önce bunu söylemesi gerekir. Kabul ediyorsa, iman etmeyi o Rabbine aşıktır. Aşık, maşukundan başkasını görmez. Maşukunun sevgisini ister. Zahiri olarak herkes bunu bilir. Manevi olarak da bu böyledir. Seviyorsan, müminsen onun sevgisini istiyorsun. Bu durumda o neyi seviyorsa öyle yapacaksın ki sevgisini kazanasın. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir der ama siz bunun şuuruna varamazsınız. Siz bunu anlamazsınız diye Allah. Allah yolunda ölenler, öldürülenler. Hep söylüyoruz. Bunun bir zahiri bir de manevi tarafı vardır. Bütün ayetler için bu böyledir. Zahiri olarak canlı gitmiş, savaşmış, Allah yolunda canlı kurban etmiş, ölmüş. Allah ona ölü deme dedi. O diridir. Onlar katımızda rızıklanırlar dedi. Canlı kurban etmiş. Manevi olarak nasıl oluyor bu? manevi olarak canlı ortaya koyduysa ama Allah ölmeyi nasip etmemiş. Tabiri caizse Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi o sadıklar bir kısmı sadakatini ispatlayıp Allah'a verdiği sözü yerine getirip Allah yolunda öldüler. Diğer o sadık olanlar onlar da sırasını beklemektedir. Sırasını bekliyor. Ölüme hazırdır her an. Hayatı Allah yolunda geçiyor. Hayatını Allah yolunda, kulluk yolunda harcıyor. Rabbinin rızasını kazanma yolunda harcıyor. Buna beraber gerektiğinde ölüme de hazırdır. Bu da manevi olarak ne olmuştur? Ölmüştür. Allah yolunda ölüdür. Yatağında ölse de ölüdür o. Yani yatağında ölse de o Allah yolunda ölmüştür. Öyle insanlar var mı? Elbette ki. Hem de çok. Ölüme hazırdır. Sadece lafla değil. Ben hazırım demekle değil. Hayatını onun yolunda harcıyor. Her anını harcıyor. Canını kurban etmeye de hazırdır. Ne kadar çok yaşarsa, o kadar çok Allah'a yakın olur ve kazanır. Hemen ölenden daha çok kazanıyor. Daha çok kurban oluyor da ondan. Allah aklımızı kullanmamızı istiyor, söyledim biraz önce. Bir şeyi yaparken neden, niçin, nasıl diye sormamız gerekir. Kime? Allah'a, Resulüne sormamız gerekir. Bunu yapınca neyi kazanırım, yapmazsam neyi kaybederim diye öğrenmemiz, anlamamız gerekir. Yoksa öyle öğrettiler. Namazı kıl, orucu tut, hacca git, zekati ver, kelime-i şehadeti oku tamamdır. Sen cennete gidiyorsun dediler. Nasıl diye sorulduğunda buna cevap veremez. Ne der? Kıl işte, tut işte orucu. Tut olmaz, kıl olmaz. Nasıl kazanacağım ben? Neyimle kazanıyorum? Namaz kılarken neyle kazanıyorum? Bana öğret. Öğrenmek istiyorum. Yani abdesti aldım, namaza durdum. Ne söylediğimi bilmeden Fatiha'yı okuyorum. Bir sure okuyorum. Eğiliyorum. Orada da aslında ne söylediğimi bilmiyorum. Evet, Rabbimi tesbih ediyorum. Secrde tesbih ediyorum. Sonra kalkıyorum. Kazandın. Neyi kazanmış? Neyi kazandım? Nasıl kazandım? Bunu bilmem lazım. Bilmezsem kazanamam. Bilmezsem benim böyle bir niyetim olmaz. Ameller niyete göredir. Hangi niyetle kılmam lazım? İşte Allah'a emretmiş, kıl demiş. Tamam, kıl demiş de niye kıl demiş? Bunu bilmem lazım. Bana ne kazandıracak onu anlamam lazım. Hangi şey oruç için geçerlidir. Tutacağız, niye tutacağız? Öyle söylemiş, emretmiş. Doğru. Ama bir muradi var. Niye sormuyoruz? Aklımızı kullanmayı unutmuşuz. Müminlere aklını kullanma demişler. Düşünmek yanlıştır demişler. Sen sadece yap. Aklını kullanma. Kullansa tehlikeli olacak ya. Aklını kullanma. Ne dediyse öyle yap. Kocalar ne dedi öyle yap. Alimler ne dedi öyle yap. Öyle söylüyor. Al bir namaz kocası oku sana yeterdir, diyor. Öğrendin, eğilmeyi, kalkmayı öğrendin. Huzurda durman gerekmez. Namazın miraj olması gerekmez. Fatihanın anlamını bilmen de gerekmez. Tesbihleri de bilmen gerekmez. Bunu sana neyi kazandıracağını bilmen de gerekmez. Sen sadece bunu yap. Ama aklını kullanma. Aklın zaten... Şeytana kiralanmış olur. O seni götürür, gezdirir. Namaza da gezdiriyor zaten. Evet. Neyi kazanacağımızı bilirsek, mutlaka olmazsa olmaz olduğunu, evet, namazı olmazsa olmaz olduğunu anlarız. Orucun aynı şekilde olmazsa olmaz olduğunu anlarız. Haccın, zekatın, Allah yolunda cihadın, bununla beraber iyilik yapmanın, infak etmenin, yardım etmenin, iyilik yapmanın, güzellik yapmanın olmazsa olmaz olduğunu anlarız. Allah her neyi söylediyse, o olmazsa olmaz olandır. Hiçbir bahane olmaz orada. Hiçbir mazeret olmaz orada. Evet. Önce İnşallah düşünmeyi öğreneceğiz, anlamayı öğreneceğiz, sorgulamayı öğrenmemiz gerekir. Ümmet olarak onu kaybetmişiz. Onun için çocuklarımıza da hemen ne diyoruz? Namaz kıl, hatta 7 yaşına gelirse namaz kılmazsa dövün diyor, zorla namazı kıldır. Dine bak. Din, İslam dili ne hale gelmiş? Burada din oluyor, işte ataların dini budur zaten. Dini Rabbinden öğrenmeden, peygamberinden öğrenmeden, eğer atalarımızdan dini öğrendiysek, Allah öyle buyurdu, ya onlar şeytanın peşinden gidiyorsa, ya onlar akli kullanmadıysa, ya onlar düşünmediyse, ya onlar cehenneme gidiyorduysa, yine onlara mı uyacaksınız Bunun bir ölçüsü olmalıdır. Ölçüsü nedir? Allah'ın vahyi. O ölçeye vuracaksın. Doğruysa doğrudur. Değilse yanlıştır. Yanlış yolda atalarımızın dinine uymuşuz ki halımız budur. Ümmetin hali budur. İnsanlığın hali budur. Hani Allah öyle buyurmuştu. Allah'ın Resulü size şahit olsun. Siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye Allah sizi vasat dengede bir ümmet kıldı. Hadi insan olarak İnsanlık size şahit olsun, insan görsün, kul görsün, ab görsün. Hazreti insan görsün size bakınca dedi. Bu midir? Sonra ne oluyor? O diyor ben çok Müslümanım. O diyor ben daha Müslümanım. O diyor Allah bende, öteki diyor cennet bende, öteki diyor cehennemi ben gönderirim. Onun için ona da diyor, sen Müslüman değilsin, öteki diyor sen kafirsin, o diyor sen münafaksın, o diyor sen zindik oldun, o diyor sen cehennemliksin. Böyle oluyor. Hep beraber mutlaka Allah'ın davetine icabet edip, önce iman etmemiz lazım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamamız lazım. Yalnız sadece Allah'a abd olmamız lazım ki bir olabilelim, beraber olabilelim, kardeş olabilelim, mümin olabilelim, müslüman olabilelim, kardeş olabilelim, dost olabilelim, yakın olabilelim, birbirimizi cennete taşıyabilelim. Yoksa şeytan aramızı bozar. En güzel söz neyse onu söyle dedi. Yoksa sonra şeytan aranızı bozar. Aramızı bozmuş. En güzel sözü söylemediğimiz için. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamidir. Onun buyurduğudur. Onun için ısrarla söylüyoruz. Ben demekten kurtulup Allah dememiz gerekir. Allah diyenler ben demez. Ben diyenler Allah diyemez. Allah öyle buyurmuştu. Ayet-i Kerime'de sen Allah de. Sen Allah de. Bırak. Deralete, batağa batmış olanlar, battıkları bataklıklarında oynasınlar. Sen Allah de. Allah demeyenler bataklığa battı. Balçığa battı. Toprağa, çamura battı. Dünya çamuruna battı. Beden çamuruna battı. Allah demeyenler, diyemeyenler. Ama Allah diyenler ondan kurtuldu. Rabbi ile oldu. Kendi hakikatiyle ile beraber oldu. Meleklerin secde ettiği varlık oldu. Öteki, öteki hayvan oldu. Eşek oldu, köpek oldu, davar oldu. Kel en en'am. Tercihi kendisi yapıyor. Ahiret uzak değildir. iki adımlık yerdedir. Herkes için böyledir. Bir nefes ötemizdedir. Sadece bir nefes. Veririz, alamayız, alırız, veremeyiz. Bitti. Neysen o ortaya çıkar. İçin dışına çıkmıştır. Ya Hazreti İnsan çıkıyor içinde ya da hayvan, eşek, davar, köpek, odur. Tercih hula aittir. Ne olmak istiyorsan, olsun sen. Ne olmak istiyorsan, Allah senin duanı kabul eder. Evet, dua Dir ile yapılan değildir. Onun için bizden dua isteyenlere ne diyoruz? Yapamam, edemem diyorum yani. Bu dua, dua değildir. Kabul olmayan duadan sana sığınırım dediği Resulullah Efendimiz. Dua öyle kolay bir şey değildir. Dua kendi ellerinle yaptıklarındır. Sen ne yapıyorsan senin duanı odur. Dir ile yapılan dua sadece kendi içimizdekini söylemiş oluyoruz. Ne zaman gereğini yaptın? O duadır. Zir ile, gönül ile, fiil ile beraber olunca o dua olur. Birbirimize dua ediyoruz. Hadi bana dua et diyoruz. Yok böyle bir dua çeşidi. Sen, amelin senin duandır. Kimin ameli neyse duası odur. Kendine yaptığı dua odur. Sadece kendine değil. Diğer insanlara yaptığı dua da odur. O olabilir. Ondan fazlası olmaz. Yoksa duruyor, dur. Ben sana çok dua ettim. Yapma bana dua. Senin bana yapacağın dua beni kurtaracaksa hiç bana yapma. Haşa. Nasıl yani? Ben bir şey yapmayayım. Sen bana dua et. Ben kazanayım. Böyle bir şey olur mu yani? Bu küfür olur böyle bir şey. Sen kendine dua edeceksin, ben sana amin diyeceğim. Hepsi bu. Ben seni destekleyeceğim duanda. Sen çabanı gayretini sarf edeceksin. Ben de senin o çabana gayretine karşılık sana destek olacağım. Onun için fazla dua etmek için öyle çenemizi yormayalım, kabul olmaz. Fiilin iştirak etmediği bir dua, kabul olacak bir dua değildir çünkü. O duayı Allah kabul etmez. O yarancıların duasıdır. Yalan söylüyor. Allah bizi yaran söyleyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.